Günaydın Ankara. Pepper Jam gourmet Pizza'nın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Buon appetito tutti. Mua. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Samimi söyleyeyim şu şarkıyı kafanız kaldırıyor mu? Oktay en gencimiz sensin. <gülüyor> ben şöyle söyleyeyim. Teneket çiziyorlarmış gibi geliyor benim. Bak, Bana. İyi güzel o zaman biraz çılgın şarkılar koyalım. Kimmiş bu beyefendi? Bunlar Kasabian. Ha, ha kasabeyin mi? Kasabeyin de iyidir yani. İyidir i̇yidir yani de bu iyi sefer gider. herhalde yeah, şimardılar yani. mı? Son, son eserleri mi bunlar? Bunda çok abanmışlar. Bu, evet. Hmm. Ay bak biraz daha dinleyeyim dedim de yok. Biraz daha dedim. de bakalım bir genç miyiz diye. Biraz gülürüm. Yok olmuyor. Belki bu saate mi uygun değil nedir başka bir saatte dinlesin? Bir Şimdi mesela 1-2 dakika daha geçti birazdan. <gülüyor> yok yok yok. Sevgili dinleyiciler modern sabahları hoş geldiniz. Keyifler, içi, keyifler içinde kalasıca Fahir Öğünç ve Anadolu hipsteri Oktay Demir'le bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydın. Sabah günaydın. kendi kendime gülerken yakalandım. Aklından geçen kalıp da keyifler içinde kalasıca. Ydı. Çok teşekkür ediyorum. Bu kalıbı da bana e, nasip oldu diyeyim. E, kendimi çok şanslı ve bir o kadar da e, mutlu hissediyorum. Teşekkürler. Herkes keyifler içinde kalsın. Keyifler alasıca. Ben Buyursun. de Fahir sen İskoçya'dayken e, çok güzel seni karşılama şeyi bulmuştum ya. Ne? Arabanın içinde bir yerden bir yere giderken bütün hatta apartmana da arabayı park ettikten sonra otoparka. E, sonra... Çünkü <gülüyor> apartmanımızın hususi otoparkı var. evet Apartmanın içinde de öyle şey kadar, daireye kadar öyle gittim. Daire hususi daire <gülüyor> yarattım. <gülüyor> Ama sen gelince dün bir heyecanlandım yine elim ayağıma dolaştı unuttum ya. Hay Allah ya hay Allah ya hay Allah. Eğer kalite bir şey soğukta istersen bir dahaki ziyarete sakla. Yok ziyaret değil aslında sen şimdi güzel bir haber hazırladıysan ben sana öyle pas atabilirim Fahir. Güzel bir haber var evet aslında güzel bir haber var. O zaman öyle şey yapayım istersen. Tabii ki. Fahir Öğünç Şov. Çıklıcağı. Ya use, bugün var ya bana resmen şey oldu Hakikaten ya. ya. Valla doğum günün falan mı acaba diye bazen şeyim ki ama doğum gününde tabii ki herkes. Bir de şimdi burada böyle olmadı apartmanın içinde bir de yankılanıyor ya. Çok <gülüyor> yani güzel duyuluyor. apartman da şahit oldu yani. Bugün işin yoksa programdan sonra Siz, apartmana, sizin apartmana gidelim. Vallahi super. Ayrıca fahir show daha güzel. Evet öyle şey oldu biraz. Programın neşesini aldı. Haber programı gibi oldu. O zaman haber programımızı isterseniz hemen başlayalım. Mikroğumuz petrol abi? fiyatları, evet. petrol fiyatları açıklandı. 11 kuruşluk bir indirim ee, söz konusu. E, dün gece geç saatlerden itibaren e, benzini 11 kuruşta çabuk e, çabuk derken <gülüyor> ucuz, <gülüyor> ucuza ve çabuk alabiliyorsunuz. E, petrol fiyatlarının son dönemdeki düşüşü e, hakikaten, pek e, çok şeyin düşüşünü gösterdi üreticiyi e, e, vurdu 79, 79 79 dolara kadar düşmüş var fiyatı petrol fiyatlarındaki düşüş evet anın da mesela zam yansıyor ya mesela gece 12.01'de hemen hmm. 0.001'de caddeye koyuyor indirimle yansıyor mu hemen biraz daha o şey indirim yapacağız ya onu gidelim yavaş <gülüyor> diye gidelim şey. değil mi yani Vallahi... yok canım en son bir on bir kuruş daha indirme bir bayağı bir zamandan sonra siz biraz onu iyi indirmemişsiniz diye. Çünkü petrol fiyatları düştü benzin fiyatları o kadar çabuk e, bir düşüş arz etmedi. Onun üstüne tekrar bir toplandılar şey yaptılar onu biraz daha düşürelim öyle. Benim, mi? Anneannemin bir arkadaşı vardı şey diyordu bu benzincilerden aldığınız benzinler hep çok pis oluyor diye o varil varil petrolünü alırdı kendisi oradan benzin yapardı çok güzel onun üstünü kaynattıktan sonra plastiğini kendisi Tabii, aa, ne ne asfaltını yani. kendi yaparmış yani. ne kadar güzel eskiler öyleydi şimdi git benzinciye lak lak lak doldur e, hazır. hakikaten şimdi karşılaştırma yapmışlar e, varili e, şu anda bir varil 159 litre ve fiyatı 79 dolar e, şalgam suyu varil fiyatı açıklıyorum 182 dolar Aa, şalgam suyu daha mı pahalı benzin? Şalgam suyu daha pahalı. Eğer kola içmek istiyorsanız... Üstelik arabayı da götürmez. ...gazlı içecek. 140 dolar varil fiyatı. Öyle olmamış lazım ya. ya öyle 140 vallan, dolar mı? 140 dolar. Bir varil dolar. dediğin kaç litre? Y 159 litre. Benim hesaplarıma litre. göre. Gerçi da şey var ya... Ölçüye göre varil, doğru orantı şey, şey oluyor. Bu varil fiyatına vurunca olabilir de benzin daha pahalı kolada. Litresi 5 lira falan. Peki ayran? Olması. Ayranın Türkiye'de varil... pahalı olabilir. Pahalı, evet. Evet, Türkiye'de evet. kola daha ucuz. Arabayı kolayla götürsek. Evet, Yalnız evet. arada yapar. Veya de aç arabaya kola koyarsan. Sabah kola koyarsan. saatlerinde değil de özellikle öğlen yemekten sonra e, arabaya. Motor yanar. E, Ayranın varil fiyatı da 190 dolara çıktı. E, i̇yi. i̇yi. Yani buradan karşılaştırdığınız zaman gerçekten de ucuza. Hazır benziyor. ayran diyorsun değil mi? Hazır ayran. Kapalı ayran. Yani de yapabilirsin. Kapalı ayranları da yapabilirsin ayranı varilde. Benim anneannemin arkadaşı şey derdi. Ayranı da dışarıdan alacağız. O kadar da şey değiliz derdi. O benzinli kendi yapan kadın. Bir garip bir kadındım ama psikopat teyze miydin neydi? Ee, Hiç bugüne kadar bir yoğurtla ayran yaptığını görmedim o kadını. Siz yapıyor musunuz? Yoğurtla ayran çakmak mı? Bak ne kadar güzel yöresel deyişlerle başladı Oktay Demir'in. Ben yapardım da yaptığım işin çalkmak olduğunu duyduğumdan beri bir daha tövbe diyorum artık. İsterseniz ayran çalkayım size. Çalk, çalk Oktay nerede çalkacaksan Çalk. <gülüyor> Gel bana bir ayran çalt. Keçmesi başka ben şey de, çalk. Ben de yere çömeşip testiden içeceğim, seni unutacağım. <gülüyor> Ay çok teşekkür Aslında ediyorum. Aslında zaman... hakikaten bir ucuza benzin alıyoruz. Kimse şey demesin ya. Bayağı ucuz yani. Afadana. şalgam suyunu şey yapıyoruz. Şalgam suyu, bağlı. ayran, kola. Dünyanın en ucuz benzini Türkiye'de diye duydum ben. <gülüyor> yani bunlar çok önemli fiyatlar ya. Lütfen yüz. Norveç. Norveç'te biraz daha bizden daha ucuz. Ondan sonra da biz varız. Bir de şu var. Şimdi Amerika'da benzin ucuz diyorlar da Amerika'da mesafeler uzun. Türkiye'de mesafeler kısa olduğundan tabii. aynı hesaba neden? geliyor. Neden uzakları yakın ediyoruz bizim en büyük özelliğimiz. Bu. Evet <gülüyor> O da doğru. Ee, neden düğüne gitmediler? Hala bir soru işaretiydi. Dün Çinler. itibariyle bu soru cevaplanmış oldu. Teşekkürler. Hangi düğünden bahsediyoruz acaba? Hangi düğün olabiliyor? Vallahi aklımdan geçiyordu o ortak. Bir dakika ama Aleo Müddin Amal Amal Amal Aleo Müddin. Aleo Müddin doğru. Sanki onun sonunda bir şey daha varmış gibi. Amal Aleo Müddin Kekubat ki Kekubat diye isim geliyor yani. Değil mi? Özellikle Kekubat evet. Aleo Müddin show. Geçen ne zaman evlendiler bunlar? Ekim ayında. Geçen de bir evlendiler Ekim'deydi galiba. Evet evet. Çünkü Aleo Müddin'in lafı vardı. George olursa Ekim'e kadar Venedik'te e, bir düğünde, Daha doğrusu kına gecesini Komo gölünde yapmışlardı biliyorsunuz Düğünde e, Venedik'te olmuştu e, Neden George Clooney ile Angelina Jolie e, daha doğrusu Brad Pitt ile Angelina Jolie e, Gelmediler bu düğünde görükmediler diye Ortaya çıkmış e, Angelina Jolie tiskiniyorum demiş ya Neyden George Clooney'den mi? Amel Alehmuddin'den Ama sen çok güzelsin de kimse senden tiksinmiyor Çok affedersin ya Değişik bir yaklaşım Fahir. Ee, gerçekten... Gül gibi kızın esinden tiksiniyormuş. Tertemiz. Giydiği kıyafet güzel üstünde duruyor. Konuştuğu laf dinleniyor. Yüzü güzel. Huyu Ama güzel. Ama şimdi bu George Clooney ile Brad Pitt en iyi arkadaşlar değiller miydi bu Evet en iyi Bir de yanlarında Matt Damon vardı. Evet. Şimdi bu demek ki... Affleck karısı... vardı. Affleck vardı tabi doğru. Karısı demek ki şey yaptı. Bir i̇şte bazen böyle şimdi şeyler. George Clooney. Ben bütün sana iyi bir dostları, şey mi? hatta güzel neydi o çarkı? Bir ne? dakika. Bütün, bütün güzel iyi... huyları, hatta güzel dostları. Ben senin için terk etmedim. Ben... Güzel huyları, hatta bütün iyi huyları, hatta güzel dostları. dostları. Evet. Ben bir şey söyleyeyim Ege, yani bu dediğine hiç katılmıyorum. Ee, neden bir kadın ama alüminyum şey yapıyor? Yani o zaman bu dengeyi oturtamayan koca kafalı George Clooney. Ve koca kafalı Brad Pitt'te de bakmak lazım be. Niye azaba şey yapamadılar? Niye bir ortam yaratamadılar? Bir şey yapamadılar? Yok efendim kadın gelmiş de iyice bir tiksinmişler. De ne, ne yapmış olmuş da, da tiksinmiş ya, ya işte bu... çeşit çeşit şeyler var. Mesela Alahmut Dün'le Angelina, daha doğrusu Jolie demek lazım değil mi? Jolie hanımefendinin siyasi görüşleri, savundukları konular taban tabana zıtmış. AKP'li miymiş şey. <gülüyor> <gülüyor> ne Angelina Jolie. Siyasi konularda daha uçta olması, e, Jolie'nin yakından ilgilendiği insan hakları konusunu hiç önemsemeyen kişileri savunması, e, aktrisi avukattan uzaklaştırıyor diye bir şey var. Ama sen şimdi avukatın savunduğunu şey yaparak orada avukat adaleti savunuyor ya. şey değil ki, yani bir vekilini onu... değil ki. Öyle düşüneceksin Herkes avukatın. için adalet lütfen Oktay. Ancelino Hojalı imam hatip mezunu muydu? Bilmiyorum abi. <gülüyor> Sonradan imam hatip oldu, onu okudu ama e, onun değil değil mi? Bilmiyorum. Hayır. Değil, değil. Yok, Bir de ya. belki şey de olabilir ya. Yani bunlar hep su üstünde palavra görünür. Ben Meddemyan'ın eşini iş yapar bilmiyorum ama mesela şey diye düşünüyordur Ancelino Hojalı. Ne derler? Ben Nef'in eşi ezerim görüşebiliriz. Ondan sonra Matt Damon ezerim, görüşebiliriz. Bunu ezemedi demek ki o beni ezer diye görüştürmeyecek. Beneflek de Jennifer Garden mı evde? Onlar Ondan beraber mi hala? Beraberler. Me Çok melek mu yavruları var değil mi? Bir de... Tatlı tatlı Kaç takılıyorlar. Tane Kaç tane melek yavrusu var? Matt bol yavrulu da. de bol yavruluğu ya. Beneflek'in ben de 3 tane melek yavrusu var. Maşallah. maşallah. Sonradan bunlar kendilerini çocuğa verdiler. Yani hiç şey değil. Ben gördüm Beneflek'e 3 tane çocuk vardı şeyde geçen gün market arabasında. <gülüyor> Angelina son dakikada düğüne gitmeyi iptal etti. Bunu tamamen güç oyununa çevirdi ve amali saf dışı bırakmak istiyor dediği öğrenildi. E, i̇kisine de yakın bir kaynak. E, yani dedikoducu başka bir insan. Oktay bence bu konuyu konuşmayalım. Neden dersen onlar aralarında anlaşır gene biz kötü oluruz. Çok doğru söylüyorsun. Ben Vallahi bu durumu birkaç yani... kere düşündüm. Yani hakikaten gerçekleri de söylesen e, doğru diyorsun. Onlar iyi olur gene ondan sonra saçma sapan konuştular radyoda diye biz kötü oluruz. Ben burada kötü olan biri varsa ya George Clooney'dir ya Brad Pitt'tir diyorum. Yani bir ortam Hatası sağlayacaklardı, istiyorum. bir şey yapacaklardı. Ya, Allah ben hayırsa olsun diyorum. diyorum. Kasabiyini çalalım ya. Hadi bir kasabiyini keselim artık ya. Yok ama ya, biraz yok kasabiyin olmaz artık ya. Çılgın bir, şarkılar çalacak. Şey Katof, matof bir şey yok mu? Yok. Kasabiyin'den. Vay Oktay Bey'den Kasabiyin'den. Hadi bize, bir çal ya. Ben beğeneceğim diyor. Oktay diyor Hadi ki. Bir beynim ben beynim diyor. Kasabiyin <gülüyor> diyorsun. Oktay Kasabiyin diyorsun. Ne diyorsun? Katof ya, diyorsun. Çok, çok gitara Allah. yüklendik sabah. İşte lazerlerle deşemizi bulacağız sevgili dinleyiciler. Gizli olan o güç piu piu sesleri arasında. 8.24 saatimiz. Zanit Award. Ring my bell. 103.1 Radio Today'ye... Yeah. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. <Gülüyor> Cheryl Crow radiosu seydi modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler 8 35 oldu saatimiz espri sabahında buyursunlar. Aman kimseciklere, kimseciklere söz vermeyin. vermeyin. 2020'de çikolata olmayabilir. <Gülüyor> Herkes stonu yapsın. Keşke şey yapsaydım ben ya. Getirse miydin? Ya hazır Allah, şeyden alsaydım. Alman çikolatası Allah, Alman çikolatası, İsveç çikolatası, İsviçre çakısı, aman çikolatası. Valla al keşke alsaydım Fahir. 2020 doğru. yılında çikolata kıtlığı yaşanabilirmiş. Sebep? Uzmanlar bunu söylüyor. E Çok yiyor insanlar. Evet abi. Kakao. Onuttum. Ya kakao da kakao doğru. Kakaonun da bir sınırı var. Normalde ben ondan bir çantik yiyecekken alıyorum hepsini böyle yarısına kadar yiyorum. Doğru. Nefsime hakim olamıyorum. Büyük... İnsanoğlunun nefsine hakem olamadığında neler olduğunu Interstellar'da gördük <gülüyor> Yani sonuçta nefis çekiyor diye Interstellar'da laf Hadi var ya yani Nefis üzerine bir film canım, Gravity dediğin nefis Yani orada çek, çekiyor ya nefis çeker hmm. de çekim zaten Ne İngilizcesi? Inter... Nefisin mi? Gravity, <gülüyor> Gravity. Ha Ben delicious diye biliyordum <gülüyor> Yok delicious olur mu ya Değil mi? Delicious lezzetli demek ha. <gülüyor> Doğru gerçi evet <gülüyor> Bir şey daha öğrenmiş olduk. Evet sevgili dinleyiciler. Valla Brezilya'da kakao stokları maalesef azalıyormuş. Hayır dolu mu vurdu? Don mu vurdu? Ne vurdu? Yok talep arttı abi. 7 kat arttı. Neye arttı canım? Ben aynı yiyorum. Ya. Bir farklı bir şey yemiyorum ki. Herkesi şey. kendin gibi düşünüyorsun. Ne yani. yapıyor Çok adamlar? Söylüyorum vücutlarına mı sürüyorlar? O bir tane sabahları yenen var ya. Onun yüzünden olabilir. Evet onu kaşık kaşık yiyor. Kaşık kaşık, kaşık Ekmeksiz yiyince de doyulmuyor tabii Bir de herkes ortaya. onda şey havasına girdi bir kavanoz Aha. yiyorum bir oturuşta bir kavanoz yiyorum diye öyle tabii nereye kadar dayanır. Valla çikolata vizyonu diye konferans yapıldı biliyorsunuz 3 gün önce hafta sonu. Evet, oramıza buramıza sürmeyelim. Nimettir bu arkadaşım. Evet ya nasıl suyu böyle şey kullanmamız gerekiyor. Sonuçta dünyanın şeyi belli kaynakları belli kakao kaynaklarımız belli. Lütfen oramıza buramıza süreceksek yağ sürün. Siz çok çikolatacı mısınız? Yani üçümüzde erkek olduğumuz için böyle bir kadınların daha bir ne şeyi var ya, çıkınat çıkınat olsun diyor. Yok çikolata can çeker can. ya. <gülüyor> yani çikolataya yani karşı mesela... şeyim var yani hassasiyetim var. Mesela kabak tatlısı hiç görmesen ama çekmez benim... canım. Yani belki Fahir ayda yılda bir yapacak da. Ay keşke ben sabah getirseydim size da. ya. Yaptın mı yine? Yaptım yine yaptım Hadi ya. canım. Yine yaptı Niye yapacağını. Ne yaptı ya? ya? Kabak tatlısı. Vallahi. Dayanamadım yaptım Vallahi Valla Fahir Üncün ilk kez yaptığı kabak tatlısından benim yeme şansım oldu. Afiyet olsun Orktay. Ee, çok Keyifler teşekkür ederim. Çok <gülüyor> ötesi bir yolculuğa çık. O zaman şey yaparız ya alternatif kaynakları üreteceğiz. Çikolata yerine mi? Evet işte kabak tatlısı o da böyle. Ilk Peki çikolatalı ne... baklavayla Obama resmi yapma şansımız ortadan kalkmasına ne diyorsunuz? <gülüyor> Valla ne diyeyim yani. <gülüyor> Allah diyorum ya Allah diyorum. Yine yapılır canım. Ne çörek otuyla yaparsın abi. Çörek otuyla Obama portresi. Hı, evet, orasını yemesin. Börek yerersin. yapacaksın. Çörek abi. otuyla baklava olur mu? Ha börekle. Börekle yapacaksın. Daha hesaplı olur. Ha yani içine peyniri koyarsın. Eh, eğer peynir stok stoklarında da sıkıntı olursa içine patatesi gömeceksin Biz de alternatif tükenmez. Tükenmez. Ya da baklava da olur canım. Baklavayı yaparsın ama bir şey koyman lazım altına. O böyle çörek otunu kaldıracaksın. Fıstık koyarsın, yelken. yeşil. Onla da ancak el yaparsın. Teşekkür ederim iler bozdum. Canlı <gülüyor> <gülüyor> yayında bozanlar. Ay aman dikkatliyorlar ee, uzmanlar. Bazen şey senin... olmuş kakao. Hmm, ben aramam vallahi. Evi, elime de iki diş çikolata gelirse onu da çocuklara mı yediririm? Ya tamam çocuklar. Yavrum, sen zaten hiç çocuklar arıyoruz. Sen ne arıyorsun evet, ya? Hiçbir. Evet. Hiçbir şey aramıyor ya bu adam Ed. Ed. Ed İçin şey. aynı şey söylüyorlar Interstellar'da hiç habire Mısır mısır yetiştiriyorlardı Orada çok canım sıkıldı yani, bir yani yok. Bir şey soracağım yapıyordum. Interstellar'da şey var mıydı Bunların böyle yani Hep mısır yiyince insanda bir mülayimet olur ya Affedersiniz de de bir lavaboya gitmeler Falan filan var mıydı Onu sahneleri göstermemişler Ama hiç mesela Dünyada o kadar sıkıntı var Peklikte yaşıyoruz bir taraftan demediler Yani Demek, demek ki, ki mülayimet Mülayimet var Çünkü o büyük sıkıntı yani ben yaşlı adam vardı mesela onun ağzından beklerdim öyle bir şey. Hayır bu iklim değişikliği değil de peklik çok büyük sıkıntı derdi. Demedi değil mi Oktay onu? Demedi yok abi. Demedi yani. değil mi? Demedi demedi yok <gülüyor> demedi. Demedi. Ay, iyi o zaman bir güzel haber de ben vereyim. Madem geleceği konuşuyoruz. Gelecekte bizim en büyük sıkıntımız e, biliyorsunuz. Her mısır yemezsek yok, peklik. Hayır bunadığımız zaman ne yapacağız falan diye bir sıkıntımız vardı. Ne yapacağız? Gene kendi kabahatimizi yiyerek. Kendi kabahatini şey... yiyeceksin bulanacağım diye. Ama peklik yaşıyorsun. <gülüyor> Bütün arkadaşların kaşık kaşık. Ya sen pekli yiyeceğim yiyelim. O da büyük sıkıntı olacaktı. Ama işte Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir kasaba inşa ettiler. Kasabada yaşayanlar... inşa mı ettiler? İnşa ettiler ya tamamen sıfırdan. Bunaklar kasabası mı? Valla öyle de demek istemiyorum ama biraz da öyle. Bunaklar kasabası. Bunakland. Ee... Şey yaptım benim. Demas kent de olabilir. Demans City. Demans City. Aa çok güzel oldu. Demand City outlet. <gülüyor> Center. Buyurun Valby. Evet. Teşekkür ediyorum. Neyse herhalde bir isim koymuşlardır canım <gülüyor> bu kadar şey yapmamıza gerek yok. Hogway, Hogway. Bak gördün mü? Bizim <gülüyor> bulduğumuz isimlerden sonra o kadar Ola şey... yavan geldi ki bana da. Nevi have... mi Hogway falan olsa bari? Ee, Hogway adlı kasabada yaşayanlar kendilerini gerçek evlerinde zannediyorlar. Ama aslında burası 152 bunama hastasının yaşadığı bir e, merkez. Ee, hastalar için e, orada işte kasabada dükkanlar, bar, kafe, kuaför var. Ve e, çalışanlar aslında hasta bakıcı. Yani sen hız, hmm. belki o adamı şey çok biliyorsun. Çok güzel fikir. Marketçi diye biliyorsun. Ama bildiğin aslında hasta bakıcı. 24 saat boyunca gözlemleniyorlar. Kasaba da çok atla deve bir fiyata mal olmadı. 25 milyon dolar gibi. Gerçekten cüz'i bir fiyata. Kaç daire var burada? İşte 152 hasta. 152 daire, 152 daire var. Ondan sonra... Mutlu bir hayat sürmeleri sağlanıyor. bakıyor. Kimse bakıyorum ben fotoğraflardan gördüm. Kabahatinin yanı yok. Herkes marketten alışverişini yapıyor. Aslında şöyle yapsalar. Bütün evler aynı olsa o kasabada. Şimdi bazen yolunu falan şaşırıyor ya. Evet. Ben zaten hiç ö... şaşırmayacak. Hep evine gidecek. Öyledir zaten büyük ihtimalle. O tip o tip şeyler vardır. Vardır. Bakayım şöyle. Kasaba aynı. Evet. Aynı. Birebir. E peki hem asla bakıcı hem kuaför mü? Hem hasta bakıcı hem kuaför. Yani saç kesiyor mu yoksa kesiyormuş gibi mi yapıyor? Ya da tuhafiyeci yani? var mesela tuhafiyecilik gibi ya, hasta bir hasta yapıyor. bakıcılık çok fazla hasta bakıcımı Hasta bakıcılık yapmıyorsun aslında daha çok gözlemcilik yapıyorsun. Yani bir sıkıntı olursa orada hasta bakıcılık kimliğini. Mahalle esnafı olmadığı için Amsterdam'da böyle bir köy kurmuşlar anladığım kadarıyla. Böyle kadınla. bir yer evet Çünkü kasaba. Çünkü markette kasiyere bile değişiyor adamın bir şeyleri lazım yani bir sabit bir şey lazım e, hayatında. Tabii aynen öyle. Amsterdam, Amsterdam gibi hızlı bir şehirde de zor o. Ama şahane fikirmiş vallahi. Vallahi ben güzel çok. Ben şöyle söyleyeyim güzel o zaman fikirmiş. Oktay çok paran olsa Amsterdam'da bir kasaba yaptırır mıydı? Amsterdam'da kasaba. Yani Amsterdam'da bir kasaba mı yaptırırdın? Yok. şey gibi bir araba mı? Yap yaptırırdım. Çok Hangisi? paramız Çok paranoy. Evet. Ya buna bir cevap verirsen hemen vermek zorunda değilsin. Kısmını... İstersen biraz düşün. Hep beraber oturalım yayından sonra. Yayınımızın tam bu kısmını dinleyelim. Sonra hep beraber cevap verelim bu soruya. Cem Adıyaman'ı buradan bir kez daha özlemle anlıyoruz. Buyurun efendim. Fizikçi ve fütürist doktor Mikio Kaku. <gülüyor> Esas parayı fizikçilikten kazanıyorum demiş. <gülüyor> e, Mikio... yani müşteri getiriyor ama fizikçilikten. Japon bilim insanının açıklamaları bu yıl e, 7. Kan si, düzenlenen... Kan mı, kan mı dondurdu Oktay? Teknoloji zirvesine damgasını vurdu sevgili seyirciler. E, 20 yıl içinde... <gülüyor> <gülüyor> Hayatımızın baştan aşağı nasıl değişeceğini anlatmış yani Biri diyor çikolata gidecek Şimdi bu adamın şeyinde Gelecek tasvirinde çikolata eksikliği var mı? Yok Denklem olsun. alt üst oldu Tamam işte. işte çikolata olmazsa kabak tatlısı süreceğim ben senin vücuduna Sen o Aynı konuda olur mu ya? Aynı bütün insanlar ya. turuncu olmuş Ya turuncu olmuş hemen bütün herkes kakaoya bulanmış geldiğinde çok mu hoşuna gidiyor? Bilmiyorum ben gene bir şeyler eksik gibi O denklemde hata var Evet tamam Oktay ben çok dinliyorum. Yeme içme üzerine konuşmamış. Tamam. Doktor Mikio. Tamam. Ne senin olsun. Gezip gördüklerini at, Daha anlat. Çok Doktor iletişim. Ama. İletişim konusunda konuşmuş. Hı -hı. Yani mesela nasıl Şimdi biraz da iletişim demiş. Biraz da iletişim demiş. Yani hakikaten öyle demiş. Özel hayatımız nasıl değişecek? Ondan sonra birbirimizle nasıl iletişim kuracağız insanlar ve fazla değil 20 yıl içerisinde demiş. Nasıl efendim falan diye sormuşlar. Ee, böyle gözümüze şey takacağız demiş. Lens. Lent hiç konuşmamıza gerek kalmayacak demiş. Böyle bakacağız birbirimize. Evet. Ne dediğini anlayacağız birbirimize. Gözünden. Demiş. Ama mesela Gözünden. bazen ne dediği bile anlaşılmayan adamlar var ya konuştuğunda. Ona işte anlamayacaksın yine onu bakınca. Pardon biz nasıl radyoculuk yapacağız? Evet böyle bakarak mı? Mikrofona bakarak. Bakarak olun. Yine radyoculuk. Ben ilk önce kendimi düşünüyorum. O kadar Kaç senesi? 20 sene sonrası 20 sene sonrası e Bir şey, şey ki ya biz 60 yaşının başında genç radyocular olarak hayatımıza devam ediyoruz. Sefer aldık geldik. Hop herkes önündeki mikrofona mı bakacak? Hayır dinleyen de radyosuna mı bakacak anlamak için? Yani o da iş, herkesin iş gücü var. Radyonun en büyük esprisi bir sürü şey yaparken dinleyebiliyor olma. Kimisi bu... araba kullanır, kimisi ev işi yapar, kimisi ütü evet. yapar. Bu beyefendi bir süre önce de 20-30 sene önce de cep telefonlarını e, şey yapan mi? adam. Evet. Öngörmüş müydü? Öngörmüş adam. Yani böyle küçük küçük cebimizde bilgisayarlar olacak falan filan diyen adam. Anında şey yapabileceğiz efendim Kızılay'da nerede buluşabileceğiz mesela Hemen anında haberleşebileceğiz falan gibi O şeyi de e, önceden Öngörmüş adam o yüzden e, Bir başka bakılıyor bu adamın söylediklerine Bu diyorsa doğrudur bu diyor. Hmm, akıllı duvarlar olacak demiş mesela Akıllı duvar çok mantıklı <gülüyor> <gülüyor> Tıp sektöründe mesela robot doktorlar gelişecek Akıllı demiş. duvarı ne yapacağız Oktay? Orayı pas geçtim. Benim merak konusu bıraktım. İşte bu aynı konunun devamı. Hayır. Tıp sektörü akıllı duvar aynı şey. Yapay zekaya sahip. Pardon, robot doktor. Robot doktorla akıllı duvarı bir biraz bağdaştırır mısın benim kafam durdu. Şöyle. internet üzerinden robot doktor erişim sağlayıp en iyi tıbbi öneriyi bulup seninle konuşacakmış duvar aracılığıyla. Duvar aracılığıyla. Duvarlarla konuşuyorum. Halbuki doktorla konuşacağız. <gülüyor> mesela doktor diyor ki, diyecek ki mesela MR çektirmeniz lazım diyecek. Evet. Duvarda yazın <gülüyor> MR, MR, MR mı? Hemen telefonunda çektirebileceksin, çekebileceksin MR'ı. Kendi MR'ı da MR telefonlarımız. Da. Sıra beklemek yok. Aylar sonrasına randevu yok. Anında ve hemen oracıkta MR'ınızı çekebilirsiniz. Duvar dediğiniz herhalde... Dediği paralı herhalde aplikasyondur şey o ya. İşte, şey tipi bir şey işte. Yok canım, paralı aplikasyondur o. Nasıl? Nasıl? Herhal, yani, Paralı eplikasyon, MR dedin, MR işte. Parasız Mesela... olanı röntgen gibi Emarı MR'ı çektikten sonra duvarında size neyin yanlış olduğunu söyleyecek. Emarı çekiyor. Ha. Duvar yerine duvar... bir monitör gibi bir şey düşünseydi acaba... Ay, cep telefondaki bu duvar kaç gibi yaşında? bir şey ya. kaç yaşında? mı yaşında? Duvar mı diyor bu adam ha, Ona Ha, onu diyor evet. Duvar. Kaç yaşında valla... Parantez içi vermemişler mi? Yok vermemişler Hay Allah. Mi? Yine bir 50-60 arası gibi geldi, geldi bana Faiz. Öyle mi görüküyor? Hmm. Ondan sonra daha az savaş olacak demiş. Eskiden hayat boyu diktatör diye bir terim vardı. Var mıydı böyle bir terim? E Tabii diktatör zaten öğlene kadar diktatör oluyor ya. Şimdi diktatörler ancak 6 ay kalabiliyor. Çünkü dünyanın çoğu 25 yaşın altında ve e, yaşıtlarının başka yerlerde nasıl yaşadığını görüp ben neden bu şekilde yaşıyorum diyor. Yok o kadar değil ya orada 6, 6 ay, ay, ay biraz ay. Diyimselmiş. Diyimsel olmuş. Bir, bir 6 biçim. ay zaten diktatöre yeter mi ya? Tabii geldi her şeyi her şeye, kendine de, bağladın falan filan bilmem ne derken 6 ay değil de o... 10 yıl falan süren bu sürecin altyapıyı hazırlamam. Diktatör diktatör havasına girmek için zaten bir 3 2 3 senesi, senesi var. Ama şey diye laf var. Diktatör olunmaz, diktatör doğulur diye. Babadan da ne ola geçmeyen öyle mesela. Twitter demokrasiyi yaydıkça daha az savaş olacak demiş. Vay, demokrasi platformu Twitter diyorsun yani. Başka başka, başka Bu kadar var. Ee, aslında ölen akrabamızda aynı yerde diye bir açıklaması var. Onu, tam böyle röportaj bitmiş. Pardon. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Ölen akrabamızla aynı yerde izlemiş. Pardon ne demediniz ne efendim? Falan filan diye. Kusura bakmayın e, arkadaşlar süremiz doldu. Sürümüzün sonuna geldik demiş. Evet. Onu da e, önümüzdeki dönemlerde uzun uzun konuşuruz. Aynı yerdeyiz zaten yani nerede olacağız hepimiz dünyadayız. Ölenler de orada toprağın ya altında. Ya hepimiz aynı şeyi yemiyor muyuz yani? Değil mi? Aman robot doktor dediysek yanlış anlaşılması Sadece doktor tıp dünyasında değil. Mesela robot neler olabilir? Radyocu mu? Hukukçu dünyası hukuk dünyasında ne olabilir? Robo, robo avukat. Robo, avukat mı? Robo, robo. robo avukatlar olacak. <Gülüyor> e, medya dünyasında ne olacak? Robo Robo. Robo. robo, robo, Robotist, Robo medyatik olacak değil mi? Robo olacak, Robo medyatik mi? Yani onların isimleri tam daha belli olmadı ki ama yani. <gülüyor> ya bir de çok özür dilerim de 21. yüzyıla geldik. <gülüyor> artık her şeyin başına <gülüyor> Robo koymayalım ya. Hakikaten çok ayıpmış ya o. Ne koyalım abi? Ne bir başka bir şey olsun da Robo artık çok yetmişler ya. Bir şey. Bu da robot mikrofon. Nedir özelliği? Robot. Robot gitar var mesela. Ya ama hakikaten şey işte robot kamera vardı ya bu. Hı -hı. Evet. Cano. Ne diye? bu Jimmy Jimi Jimi Bir ne kadar güzel isimleri var yani. Onları hepsine oturulur, konuşulur. Egeci normal her seni toplantı yapılıyor Ne abi? Faks mı? Ya yok bir şey konur işte adamın. Ne kadar güzel bir faksimilyanın kısaltılmış yedi. Faksimiller <gülüyor> geldi mi? Ne kadar güzel. Bu arada radyo konusuna da değinmiş. Hı. Doktor Mikio Kaku şöyle demiş. Bir frekansı ayarlı radyoyu düşünün. Kaku, tamam. Kaku. 103.1 <gülüyor> <gülüyor> demiş. Hayatın sesini aç. Odada binlerce farklı frekans var. Evet. Ama bir, bu sadece bir tane. Yalnızca ayarlı olan frekansı duyuyoruz demiş. Radyo Kuantum fiziğine Ayarladın göre. Ayarladığın radyo. Evet. Kuantum fiziğine göre. onu Bunu bildiğimiz bir şey aslında bu. Her yer kuantum dalgalarıyla dolu. Doğru mu? Tamam. Evet. Everybody is kuantum. Doğru, doğru. Oktay, super string theory mi? Vallahi doğru. Bulunduğumuz yerde uzay boşluğundaki başka hayatlar, dinozorlar ve hatta yıllar önce ölmüş akrabalarımızın varlıklarıyla neredeyiz? Aynı ortamdayız ama titreşmiyor. Ben Peki. aslında frekan fal titreşiyor ama ben, ben anlamıyorum. Bence bu e, doktor kaku kaku uyuşturucunun etkisinde bir takım halüsinasyonlar görüyor işte. Yok canım, bu söylediğiniz zaten şey Eski görüyorum. Paralel evranlar. alıyorum. Paralel evren işte. Bilmiyorum. Paralel evren ve e, başka frekanslar konulu ha. konuşmasından bu. Anladım. Okuduğum kısım. Hoş geldiniz e, Mikio Kaku diyoruz. ve Valla e, hoş geldiniz ama kafamızı da biraz karıştırdınız sevgili Mikio Kaku. Mikio ya en güzel <gülüyor> gelsin de bizim biraz memlekete baksın oradan. Evet. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tülesiniz modern sabahlarda yeni bir saate başladı. Radyoların başındakilerin bir kez daha günaydın diyelim. Pepper Jam'in sunduğu modern sabahlardan heyecan dolu haberleri almaya hazır olun sevgili dinleyiciler. Evet saat 9'u geçtiğine göre erotik saatimiz başladı. Bundan sonra bütün haberler erotik. Hayır üzerindeki... E erotik şov. Üzerindeki ceketi de çıkarmışsın. Gerçekten ben de şaşırdım <gülüyor> şu anda. Ben de heyecanla bekliyorum. Valla erotik deyince tabii ki verdiğin haberi uygun şekilde de aynı şekilde erotik rotik kimliğimi ön plana çıkararak bu haberleri vermeye çalışacağım. Evet ilk haberimiz Google Glass'tan geldi. Bugüne kadar pek çok kişinin merak ettiği şey. Google Glass Tunalı'da değil mi? Google Glass Tunalı şubesi var. Ee, bir değil de mi? Tepe şey Prime'da olarak... var galiba. Bilmiyorum. Tam Tunalı'da vardı, kapandı o. Yukarıya taşındı. Oradan Kuzey'deki <gülüyor> aynı sahipler aynı. Eski böyle cinayet, narkotik falan gibi hiç anlamama masası diye bir şey olsa da <gülüyor> Canlı yayından götürsen arkadaşı alalım buradan. E, Google Glass e, diyoruz ve işi çok, uzmanına bırakıyoruz. E, evet. evet estağfurullah. Ne demek? E, Yalnız e, bak mesela çok özür dilerim Google Glass buyrun. zaten anlamadığı için başka bir <gülüyor> şey olabilir. Yani mesela katillerle efendim e, böyle cinsel saldırı suçunda bulunanlarla bir arada yaşamayalım diye bir şeyimiz var ya? sızdarlığımızda böyle bir nasıl böyle bir, bir oturmuş bir toplumsal var. bir şeyimiz var güvenlik güçlerimiz var bunları uzaklaştırıyor bizden ama geri zekalarla bir arada yaşamımızda sorun yok gibi bir davranıyoruz Keşke bunun da böyle bir yani geri zekalık değil kafanın az çalışması ve yorum yeteneğinin sıfır olması mı? Yok, tamam bildiğin gelecek <gülüyor> diye dolaşan adam ya yani kimseye zarar yok gibi görünüyor ama aslında biraz böyle insan tekamülünü Etkileyen bir şey değil mi bu ya? Ege bey tekamül dediniz. Tekamül. Biraz açar mısınız tekamülünüzü? Ya şu adamlar yüzünden ne kadar zor yaşıyoruz? Keşke emniyet. O da bir suç olsa mı şey. diyorsun? Ha. Yani işte o suça dön dönüyor zaten. Hemen 30-40 saniyede döner öyle. Yoksa bu saldırgan değil bir şey değil. Sadece yok yok döner döner. Saldırgan vakit olursun. vakit şey yapan adamlar böyle. İşte Onun bu... da bir suç olması gerekir. Valla ki keş... Oturtmaya başlayalım. Azılı geri zekalı diye bir adam olsa mesela. <gülüyor> oh be falan rahatlasak. O suç değil de işte o suça döner. Hayır bir de mesela şimdi gerizekalı olmaya gerek yok hepimiz zaman zaman gerizekalıca davranıyoruz ya. Evet. Onu Bunun suç anladım. olduğunu bilsek davranmayız. Davranmayız. Ya da Daha dikkatli sertliği, oluruz. Evet tabii. Bakrı ha, başında ki? davranırız. Yani mesela bazen sen de hırsızlık yapmak istiyorsun ama nasıl ki engelliyorsun ki. Diyorum ki ay bu suçlu diye hatırlıyorum. Mesela başkasının olan bir şey. Çok güzel. Benim olmasını istiyorum. Gasp etmek istiyorsun Üstelik mesela. Üstelik hiçbir emek harcamadan. Bakıyor gasp suçu bir bir sahi var. Sahip olan kişi de benden zayıf mesela onu tartaklayarak alabilirim diye düşünüyorum. Tabii. Çok Yeri gelir bir çocuğun elindeki şekeri almak bile olabilir. Soru ama aklıma geliyor bu bir suçtur ama nege devam ediyorum. Evet. Ne kadar güzel. Egenin sistemini çözmüş Bu da çözmüş kafa oldu. bunu da kafanın çalışması olarak mı yorumluyorsun? <gülüyor> He? Tabii okuduğunu çalışır kafam devam. <gülüyor> okuduğunu anlamıyorum. Allah, Allah helal olsun Ege. Tırtır. Tır. Helal olsun. O zaman biraz da e, erotizm bugüne kadar herkesin çok merak ettiği konulardan Google, bilmez. Google, Glass. Hi, Google, Glass Google, ne, Google, Glass oldu, Google Glass. Google Glass değil. Google de. Glass kapanmadı mı? Hi, Google Glass kapanmadı. Google Glass çözümü yarattı. Herkes yoğuşurken ha. kendisinin bir nasıl göz, görüktüğünü merak eder ya. Çıplak e, gösteren gözlük. Mü? <gülüyor> Yok o şekil değil de. Yani mesela ne zaman ki yoğuşmaya başlar. Tamam. Yani Hı -hı. öğleleri varmış. Ben şimdi herkes kendi adına konuşsun falan diye demesin ama genel olarak böyle bir şey var insanların merak ettiği konu yo şurken nasıl gözüküyor? Şu aslında bu bir empati yani partnerim beni nasıl görüyor ha, diye merak etme aynen aynen abi e bugüne kadar işte aynalarla gamaralarla yeri geldi mıknatıslarla bu sorunu çözmeye çalışıldı ama tam verim istenilen randıman ne yapın, alınamadı. alınamadı Google Glass işte burada devreye giriyor. Ee, yoğuşurken çiftler, partnerler ikisi birden takıyor. İkisi birden takıyorlar ve birbirlerinin gözlüklerine e, karşı e, yani bir bluetooth teknolojisiyle. Herkes öbürünün gördüğünü görüyor. Herkes öbürünün gördüğünü görüyor. Böylece ama burada şey olmaz mı? Mesela şey düşünme gözlüklü bir adam beni <gülüyor> düşündüğüm bu olmaz mı ya tabi gözlük biraz bir fantazi öğesi olarak kullanılabiliyor burada Oktay bey parmak kaldırdınız sözü buyurun bölmek buyurun. de istemedim çok hoş sohbet ediyorsunuz katsedir yapıyorsunuz <gülüyor> ee, ben şeyi merak ettim vay yani yoğuştuğu kişinin gözünden mi görüyor? Evet yoğuştuğu kişinin e gözünden. o zaman yani kendisini mi görüyor? İşte kendisini görüyor nasıl evet. görüktüğünü merak ediyor. Onda meraklısı vardır da o illa bir başarılı olacak diye bir şey yok. Orada onu anket o, onu istemeyen de vardır. Anket yapmışlar orada soruyor. Kendi gözünüzden mi karşı gözden mi diye orada herkes karşı gözden ha, Orada görüyor. bir düğme var ona göre şey yapıyor e, yani. Bunu... İster kendi gözünden gör. Yani kendi gözünden görüyorsun zaten ee, karşı gözden de görebilirsin veya yani... bir üçüncü şahıs dışarıdan nasıl gözüküyor Heh. diye onu da bir kamera vasıtasıyla dışarıdan nasıl görüktüğünü. Karşılıklı olmasına gerek yok. Abi sen şu gözlüğü tak da öyle git de biz de evden seyredelim de diyebilirsin. Yani en kötü yani telefon. O zaman bu benim dedim Tamam c abi senin de dediğin çıplak, çıplak gösteren gözlük Google, işte. Google Glass'ın Tunalı'da olmasıydı. Evet. evet. Hayır ondan sonra da pek çok derinlik sohbet. <gülüyor> <attım gülüyor> sohbete. Evet derinlik Yani çıplak geldim. gösteren gözlük bu. Evet yani bu da neyi geliştirecek? <gülüyor> Kaliteyi yükseltecek. Yani nitelik, nicelik kavramları gerçek anlamlarını ne Bulacaklar. yapacak? Bulacaklar. Google Glass'ta bulduk. Google Glass'ta insanlar ne yapacak? Ha, burada kendi hataları. Nasıl ki futbolcular maçtan sonra maç kasetlerini izliyorlar. Ee, işte nerede hata yaptık rakibinin falan filan böyle bütün şeylerini ha, sonrasında öyle. değerlendirme tipi bir şey yapıyorlarsa yok sonrasında değil, istiyorsan sonrasında anında, değer... değerlendirme. Anında, anında değerlendirme değerlendirme olmaz ki o Onun ya bu Google Glass çok özür dilerim de yani bir şey olmadı bir başarılı olmadı bence bir da alavere dalavere palavra gibi bir şey oldu yani şu anda o çıtayı yükselterek bir, biz çok iyiyiz falan şey yapmaya çalışıyorlar Ama... gibi geliyor yani. Bu tip şeyler bana onur hmm. yani şey yapıyor faiz. Tabii yani ki ben tabi ila haberi sen kullan diye sen... demiyorum ben isteyen varsa. Hayır herkes kullanmak zorunda. Meraklısı vardır tabii canım. Çıtayı yükselteceğiz el ele vereceğiz. İnsanlık tarihi bugüne kadar bilmem 10.000 senedir ne kadar senedir yoğuşuyorsa belli seviyeye gelebildi. Demek ki haybeye yoğuşmuş Belli çıtayı kadar. geçebildi mi? Geçemedi. Yok, geçemedi. Geçemedi. Neden? Değerlendirme yapılamıyor Oktay. Herkes karşı tarafa soruyorsun? Evet. O da seni kırmamak için efendim şöyleydiniz, böyleydiniz. Başınızı şişirmeyin diyor. <gülüyor> Kadar <gülüyor> çirkin. bak karşı tarafın. <gülüyor> nasıl? Nasıl? <gülüyor> şimdi bu da dakka. sence nasıl? O yine sorulur ya. Sorulur mu? O tabii o gözlüğü takan adam ona engel olmaz ki soru. Soracak adamı tutamam. Ya tamam sen gene sor. Sen soru. o gözlüğü taksa da sorar. Ben çok iken kendimi çok iyi buldum. Sen ama şimdi karşı <gülüyor> yani. tarafın o sırada nerelere baktığını anlarsan işte devamlı bir saat görüntüsü. Mesela sen kendini izleyeceğini zannetiyorsun. Google Glass'ta bir saat görüntüsü uzun. Saatime bakıyor? <gülüyor> evet. Saati bakıyor. Orada anlıyorsun ki sana ayrılan sürenin sonuna doğru yaklaşıyorsun. Yani o orada <gülüyor> hemen bir espri yapacaksın. Gözünde i̇şte, saat canlanıyorsa... De... Allah Allah bir şey oldu falan bir şey para buldum falan Ama diye... Tamam orada şöyle bir şey var. Yani şimdi kameralarda normal bir stabilite vardır ya. Hmm. Yani o kadar hareketli değildir. Normalde şimdi Google Glass'ta gö görüntüyü aldığın olunca... zaman o kafalar falan filan her hmm. orada bir bulantı olması ve Tabii. istifra <gülüyor> yani belki bu... istifra'yı da bir de başkasının gözünden görüyoruz ve de şöyle bir şey ya zirveye taşır bu yani iki ucu var bu işin evet <gülüyor> riskli evet. bir şey diyorsun. Yani. riskli ya zirveye taşır hmm. ve insanlığın önü alır başını kopar gideriz veya da külliyen biter hakikaten bu riski alanlar bu Riggs'i alanlar... What is Riggs? This is Riggs diyerek gözlüğü takanlar... ...tamam yani bunu görecekler pek yakın zamanda. E, hepinize hayırlı olsun. Bakalım bunun araştırmalarını da pek yakında yine buradan... ...bu radyodan, bu stüdyolardan vereceğiz. Ben bir şey okumuştum zamanında... ...bir teknolojik şeyin patlaması için... ...böyle... Sexy Max'li şeylere cevap veriyor olmasın? İşte, i̇şte tam video işte. teknolojisi bununla patladı diyor adam. Onu Google Glass'ta okumuş. İnternet öyle oldu. Google Glass'ı sokamadılar bu Sexy Max'li şeylere. Maxli. O yüzden kasıyorlar. İşte yani. ama yani Google Glass'ta Sexy Max'li şeyler, yani sonuçta insan faktörü, insanın taktığı bir şey olduğu için bir aksesuar yeri geldiğinde e... bir yerden birinin altına gelecek, gelecek. illaki gelecek yapacağız. Keşke <gülüyor> daha iyi bir fikirle gelseydi yani Google Glass, yoğuşmalı yine yoğuşmayı sokarak. Bu gözlüğün şeyine, e, görevleri arasına. Keşke de bu yani bu biraz garipmiş. O biraz tatmin etmek, yani zayıf İnan yani, hendek yani atlatmaktan sonra. Deveye gözlük taksan, Google Glass taksan gene beğenmez. Aynen. Hendeyi atlat, gene beğenmez. Deve zaten Google, Google Glass takmışlar. Google Glass'a karşı bir ön yargın olduğunu düşünüyorum. Oktay, Benim mi gözlük taktı ya? Ha. Şey, kolormatik. Ha. Çünkü onun kafasında kolormatik en son teknolojide şimdi şey gibi oldu. Bak, Ama Google'ın kolormatik olması mı? Google Glass'ı mesela kolormatik yapsak ben heyecanlanırım. Çünkü yani tekrar bir kolormatik o kaybolan bir o değer. o gençler de... duruyor mu Oktay? O kaybolan ya, değerleri. Çerçevesi bir tanesinin çerçevesi ya duruyor. Da şey, çerçeveli yok, cam, ya camı bu... önemli onun asas. Ama her çerçeve taşıyamaz kolormatik. Kolormatik <gülüyor> <gülüyor> şey mi olacak şimdi Google Glass'ta? İnternete bağlanacak, hava durumunu öğrenecek, burası güneşli değil, diye kolormetrik yapacak, de indirecek. E, aynen öyle. Eski söyle değildi güneş gelince kolormetrik yapıyordum. Böyle şeyleri düşünseler yok efendim yoğuşma yok. Bir de zayıf yani keşke. Valla Faiz çok özür dilerim yani. Benden bana ben, ben, e benden özür dileme. Senin gibi heyecanlanmak isterdim Ben yani. heyecanlanmıyorum Ben o heyecanı duyanlara aynı heyecanla o şeyi vermeye çalışıyorum. Yoksa benlik bir durum yok O da yok. doğru. İbi yayıncı böyle olur zaten? <gülüyor> Sen profesyoneliz değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> bazı kelimeler tam telaffuz edemediğimizden zorlanıyor sevgili meclisler <gülüyor> 9.17 oldu saatimiz Franz Ferdinand istiyordun değil mi sen Oktar? Hayır, Sabahtandı hayır, evet, Ferdinand. Tamam. Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand Ferdinand O zaman onu biraz dinleyelim hem de tatlı bir bir havalar falan filan sonrasında esprilerle şakalarla güleşe devam Modern Sabahlar Modern Sabahlar 8.30 saatimiz yalan olabilir mi olabilir 9.30 desek <gülüyor> kandırdık diye böyle diye mi <gülüyor> <gülüyor> millet şu anda yıkılıyor ya yıkılıyor valla yıkılıyor keyifler içinde kalasıcalar evet, herkesin keyfi yerinde maalesef değil özellikle e, uçakta e-posta okuyan jeremy gaş e, maalesef son derece keyifsiz bu aralar neden diye sorular şu anda kulağımda çınlar gibi neden? Neden? Jeremy'nin nesi var? Ne oldu? Jeremy diye soruyorlar. Ee, Jeremy geçtiğimiz gün uçak hava, havayolu şirketi adı verebiliyor muyuz? Verebilirsin. Teşekkür ederim. Singapore Airlines'a ait bir uçakla... <gülüyor> Bütün hafta e... bunu hazırlanmış. <gülüyor> Bütün İskoçya seyahati boyunca bunu hazırlanmış. Bu ana. <gülüyor> Bu anı vallahi kendim hazırladım. Singapore Airlines'a ait uçakla nereye giderken? Singapura. Bravo. Singapura giderken... Aaa uçakta gidiyorum bari böyle bir şey mi de Gerçekten eposyalarıma... de okuyayım Hep... Bir şey söyleyeyim aktarma da yapacak olabilir <gülüyor> <gülüyor> Ay, Çok iyi, <gülüyor> ya, iyi ya Sevgili dinleyiciler Nereden... Eğer fark etmediyseniz Oktay iyi yakaladı i̇yi yakaladı nüans <gülüyor> Nüans <gülüyor> catcher ya. diye geçer İlla Singapur'a gidecek <gülüyor> bir şey yok evet. ee, Neyse işte uçakta okuyorum Falan filan bilmem ne indi Baktım falan derken lah diye inişte faturayı eline vermişler Nasıl yani Ne kadar fatura beyler Ha, uçak, internetini uçak internetini kullanmak biliyorsun biraz Şimdi, pahalı bir spor. fiyatlarıysa mesela elma 35 liraysa internette. Ee, bir kahveyi düşünün kahve havaalanında kaç lira 10-15 lira civarı bir şey. 2000 o lira mı verdi? Ee, vallahi doğru söylüyorsun çünkü ne kadar vermiş 2000 liraya aşkın bir fatura vermiş. E-postama ee, e gelen 4 megabaytlık dosyayı indirdim. Gerçi bir şey dosyasıymış. PDF, e, mi? pdf dosyası 155 sayfalık demiş bu da yani birazcık tutar falan 100 dolar yolculukta diyor. da okuyorum tatlı tatlı demiş e, 100 dolar beklerken 1000 dolar gibi bir rakamla karşılaşınca orada Jeremy'de akan sular durdu ne yapacağız? Ortalık toz duman <gülüyor> ortalık toz duman. aynen e-postamı okuyacağım, seni unutacağım. E yapacağım. Onun yerine bir kitap alsaydım. O... E-postasını da inince okusaydım. Ben ona biraz şey oluyorum ya. Uçakta böyle e-postamı çalışıyorum, çok yoğun işte şeyim var. E bu arada uçakta internete de giriyorum falan filan ne? Bekle. kimsenin de o kadar yoğun olduğunu zannediyorum. Ben de. Sistemsiz adam. Uçakta onun da uçakta iladır. Ha, ne ne ne acelem var ya? 100 dolar olsa ne olacak? 20 dolar olsa ne olacak? Ya girmeyi ver ya. Girmeyi 20, ver. Uçakta şey. da yani. Onun yerine tost diye bir şey ya. ya. Uyu ya. Önünde dergi var onu oku. O şey var acil bilmem ne. Heh, onu, bir onu? Hiçbiri okumuyor Uçak ya. Uçak son dakikada onu okumaya Herkes açacaktı ama kafayı, kafayı nerede nereye koydu? sokuyorduk? Aman topuklularımı çıkarıyor muydum çıkarmıyor muydum? Yap onun provasını <Gülüyor> yap şey yap. yap. Nerelere üflüyorduk? Çünkü biliyorsun o başına taktığın o can yeleğinin. Evet. Tüp ya or tubes diyor ya. Tamam, ya otomatik tübs. açacak ya yandan. Ya Bir bak bakalım tüpü var, sizinle... var mı? Hangisinden? Bir <gülüyor> çalışıyor mu çalışmıyor Orada mu? hostesler şey yapıyorlar ayrıntılarıyla hayatta kalmamız için. Artık hostesler şey, şey kimse yapmıyor. Kimse suratına bakmıyor hostesler. Hostesler de artık öyle yapmıyor. Eski uçaklarda otomatik. Evet tabii canım Lak diye videoyu oynatıyorlar. Lak diye gidiyorlar. E onu seyret o zaman. Ne yani? Onu da seyretmiyor. 50 Aman, bin zahane yapacak şey var. Hayır odana geç. Odan derken Oktay. Bir önceki konuyla ilgili. <gülüyor> yok bu Singapur'a Hava Yolları'nın odalı uçakları var. Bayağı süt. Süt mühit falan. Geçiyorsun sütüne. Geçiyorsun. Ya duruyor. Hem orada. Yani hostes ediyorsun. Ben izninizle odama çekilmek istiyorum yani diye. Diyorsun, odama çekilmek. Odama diye. Çek, geç orada. Geç o... orada. Yatarak. A, a, ya uzan. Uzan. Düşün. Hostesten pike iste. Çünkü orada mesela battaniye değil. Hoşçak duvara bak. Pike Duvar isteyebiliyorsun. Çok duvarı. Tabii pike isteyebiliyorsun. Pike zaten var orada falan. Nemresinli falan şey, filan. Her yani. şey var yani. Yani güzel. Kocuğum Ama bir, bir önceki yağlı kafa orada yattıysa bütün silmiştir. Değişir. Bütün şeyler değişiyor. Ya. Böyle <gülüyor> kenarlarını da sıkıştırıyorlar. Oh, şey, like. Yatağın şeyine. O çarşafı böyle bozuk para atıyorlar. Zıplıyor yani. Single Can tabanı da öyle bir şey. Yerden, o kadar gelmişler. Öyle bir, öyle bir lüksü vardır yani. Singapur Airlines'a da buradan başarılarının devamını diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve Jamie Oliver. Heh. Bir Jamie'den bir Jeremy'den Jamie'ye yolculuk. Jamie Oliver e, çocuklarınızı nasıl disipline ediyorsunuz diye sorulan soruya Ege dayakla ayak, demiş. Dayakla yani Ege Kayacan çünkü biliyorsunuz çocuk eğitiminde yepyeni bir metot. Dayak metodunu. Unutulan Dayak... değerlerimizden biri olan dayakla eğitim. <gülüyor> dayakla ya da şiirle demiş. <gülüyor> dayakla şiirle. <gülüyor> ne alakası var? Şiirle yani. hiç orada olmadılar. Verdik dayağı. Dört çocuğu vardı değil mi? Bu beyefendi ve Ya manefendi. bu adam da helal olsun. Yani ne ara yapıyorlar? Şey de öyle ya. Gordon Ramsay'de. Yani hem böyle bir coşkanca ev, evde sürekli Ama yemek... Ama adama bile yiyor yiyor nasıl atacak nasıl çocuklar Çocuklarla oynayarak. Oynayarak atacak doğru. E büyüyünce çocuk adam baba git işine diyor ona küçük enerjik bir şey lazım. Küçük enerjik bir şey dediğin çocuk, çocuk. herhalde anladığım kadarıyla. Peşinden küçük küçük enerjik bir şey melek yavruların yeni... Ya da cüce <gülüyor> eve. Hoppa şimdi de buradayım gordon <gülüyor> beni yakalayabasın bir cüce taklidiyle Ekekayacan huzurlarınızdaydı. Evet. Hmm. Güzel oldu valla. Acı biberle disipline ediyorum demiş. Disiplin Nasıl? altına alıyorum demiş. Pepper jamle mi? Ee, Oktay. Pepper Ay, jamle mi? Çok güzel yerleştirdin. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Ee, biz Edward Toriyel diyoruz. Acı, acı biberi demiş. Geçen demiş. Acı Dayıyorsun biber. çocuğa. Acı biber sürdüm demiş. Elmasın bir yaramazlık yaptı demiş. Ee, Poppy parantez içinde 12. Çocuğun e, adını Poppy koyarsan her şeyi beklersin. Poppy neye konur ya? Poppy diye bir şeyimiz vardı. Neyimiz? Poppy'ni yükseltti mi? Senin Poppy'ni kaç mı? Öyle bir şeyler vardı. bir Poppy diye bir şey vardı ya Uktay. onu bir baksana Poppy diye. Bakalım ben... Bilmiyorum. What is Poppy? Hmm, en, en büyük kızı galiba bu. Ee, kızının yaramazlık yapması üzerine acı biber sürüdü bir... 12 yaşındaki çocuk yaramazlık yapmaz. 12 yaşındaki... E, bireyin yaptığı şey yaramazlık denmez. Evet. Çocuk yani, birey yani olsa, çocuk birey de olsa o bir birey ve ona da yaramazlık denmez yani. Ne denir? Yani bu İblislik. hata mı? İşte 6 yaşına kadar falan olanlara yaramazlık deniyor. Belli şeylere işte atıyorum 4-6 arasında yapılanlara yaramazlık denir de 12 yaşındakinin yaptığı bilinçli tüketim gibi bir şey. Şimdi diğer çocukların ismini ben bakıyorum. Ona şey bakıyorum. denir. Zıttına yapmış. Pop, zıttına mahsus bir, yapmış mahsus, olabilir mi? Mahsus yapmış mahsus. abi. Hı. Mahsus yapmış. Poppy. 2002 doğumluymuş Poppy. Ondan sonra bir küçüğü var. 2003 doğumlu bu. Ya bunlar şey mi? Kafaları güzelmiş ya çocuklara bak. Bunlar bir zamanda mı doğdu <gülüyor> bu çocuklar ya? Poppy, bu, Toffee bu, ve Minno. Ondan sonra Blossom var. Blossom mı? Blossom. Orada galiba aile büyükleri müdahale etmiş. <gülüyor> Rahmetli dedenin adını koyar. Onlardan <gülüyor> hapçı olduklarında <gülüyor> ancak Blossom olmuş. Bir de Morris var. Morris. Morris var. Ee, ondan sonra bir tane de normal olsun. Ama ama Poppy'e bir acı biberi elmanın üstüne sürmüş. Evet. Ama marine etmiştir o bir şey yapmıştır. Öyle direkten sürmez yani. Tabii tabii o şey bir, bir işlemlerden i̇nce geçirmiştir. İnce ince şey doğru. yapıyordur onu. 2002'de ona. dediğiniz 12 yaşında ya çocuğu biberli elma koysan bir ısırı kalır. Allah belanı versin baba diye şey yapar dolaptan yenisini almaz Ne yaptınız aniden, komik mi sence bu falan der ya. Valla komik bulmuş Jamie Oliver çünkü elmaları yedikten sonra Poppy'e ye, bu elmalar acı diye bağırırken ben de köşede kahkaha atıyordum diye konuşmuş. Jamie. Sadece popi koymuş çocuğun <gülüyor> Hak ediyor. Popi de bunu hak ediyor. Madem öyle bir babası var. Daha doğrusu bence popi hak etmiyor ya. Düzeltiyorum. Juliet, Juliet Hanım evde olmayınca Jamie, Jamie de bir sapıtıyor. sapıtıyor. Sapıtıyor evet. Yani o bir şeyi gitmiş. Kıllı kıllı elleriyle yavrusunun elmasına bir Jamie'nin elleri kıllı değil de pis. Pis mi bilmiyorum. Pis. Ben her şeye elini soktuğu Katır görüyorum. tırnağı gibi tırnakları var Jamie'nin. Pis değil ya. Pis, pis. Pis, pis çalışıyor yani, bak. Pis çalıştığınız göz... evet. Mutfak, yani, mutfak berbat oluyor yani. Tamam, Jamie pis sonra e, Tırnakların arası şey dolu değil. Efendim, toz, toprak bilmem ne dolu değil. E, bir önceki yemekte ne yaptıysa işte karnabahar kaçıyor araya, batlıcan kaçıyor bilmem <gülüyor> Doğru, ne yapıyor. Var, Enginer soyduysa elleri böyle şey falan filan. Tatlı yiyorsun, içinden böyle ciğer tadı geliyor. Ne oldu? Önce ciğer yapmış Yoğura yoğura. Hiç gerek yokken de elini sokuyor yani. yani. En son pişti mi diye. Onun öyle bir şeyi var. İlla ellemeden anlamıyor adam. Ama Biz bizim Birol Usta hiç... öyle mi ya? Efendim başınızı şişirmeyelim diye. Ne güzel tertemiz. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel olur bir Usta'nın bir televizyon Biro! programı ya. <gülüyor> Valla yani şöyle başladığını düşün. Efendim programımıza hoş geldiniz. Başınızı şişirmeyelim. İçerleyen şey programımızın sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay mutluluklar diliyoruz Bir hiç. an önce kavuşmalarını diliyoruz. Çünkü bu eşi olmayınca James sapıtıyor biraz. E sapıtıyor eşi aslında. nerede hanımı? Çok özür dilerim. Ne bileyim en küçük çocuğunu almış herhalde gezmeye gitmiş, tatile gitmiş, bir şeyler olmuş. Eşi çoktan. yemek yapıyor mu acaba evde hiç? Ya onların da öyle o bir da yemek yedi, şey. yemek şey yapmak. Bir gün olsun eve gidince şöyle karın bana bir pilav yapmadı falan diyordur da. Ya, Yaptık pilav pilav da şeydim. Onu şey yapacaksın, onu da şey yapacaksın. Içine o elma öyle cimri. adama da yapılmaz belki de doğru Hakikaten. Zeynep, i̇ndirsin tencereyi. Katlasın. Yapacağım varsa da yapmam yani. Zeynep Hanım'a teşekkür edelim. Koray Bey de hatırlatmış. Ve hatta Damla Hanım'da bir röportajda bir adam popüler kültürle alakalı herkesin bir popisi vardır demişti. Hmm. Oradan mı aklımıza geldi? Evet, Herkesin bir popisi var falan. Evet tamam da ne o popi? Herkesin i̇şte onu bir popisi Zaten anlaşılmadığı var. için adamda bayağı kisi. izlenen YouTube videoları arasında girdi zaten bu herhalde. Ha öyle dalga mı geçilmiş onunla? Kampanya falan değildi değil mi? Valla adam da dalga geçmiş olabilir. Yok. Hayır <gülüyor> kampanya falan değil canım. Adam öyle bir cevap vermiş yani. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun diyerek genişler. bağlayalım. Mobilerle Sonuçta... popilerden sonra mobilerle devam. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern, Sabahlar. Modern Sabahları Modern Sabahları'nın son dakikaları sevgili dinleyiciler hepimizde bir hüzün var Bu bo boğazımıza da yansıyor o yüzden herkes boğazını temizlerse hüzün de gider bak <gülüyor> Umutla bakmaya çalışıyoruz çünkü bak yarın yerden beraberiz Bak boğazını temizle nasıl neşe gelecek? <gülüyor> sen biraz evet ağladın mı sen şarkının etkisiyle? Şarkının sonunda o kaval sesin beni hep kaval mı geçmişe götürüyor Flüt lan <gülüyor> Füült <gülüyor> Kaval diye düşünüyorum ben. <gülüyor> Birçok Johnny var orada etrafında koyunlar. koyunlar. Tabii ki yabancı koyunlar Montafon tabii. falan. Montafon değil Shetland. Shetland tipi şeyler. Yani yani. orada kavalını çalıyor, Johnny da Johnny diyor. Ben bu kadar etkileyeceğini tahmin etmemiştir. Ay sizi etkileyen şarkılar diye bir ara yapalım olur mu çocuklar? Yani bunu bir listeliyelim böyle sizi hangi şarkılar etkiliyor böyle e, sizi duygusallaştıran e, hüzünleri. yüzüne kaval sesimi seversiniz yoksa. E, Kontur bas mı? Bütün bunların cevabını ıı, ilerleyen günlerde alacağız. ise böyle bende de böyle bir... sonlu bir, bir enerji bir oldu. Bir, en, ne e, sana ne bize faydası, e, faydası olmadı. <gülüyor> İsterseniz e, Norveç'le kapatalım bugün. Norveç'in fiyortları. Haberle... Evet, tamam. Norveç'in fiyortları. Avruç a Avruç a yukarı, yukarı, aksa yukarı. Fiyort Aa. gerçi sabit bir şey. Akarı kokarı olmayan bir doğa şey. biçimi. Fiyort sabit, akarsu mütahrik. Valla e, türküsü olduğuna göre ben yani gerçekten olduğunu düşünüyorum Fahir. Çok da güzel söyledin. Yanıktır. Norveçliler de yanık söylerler. Merkez Parti'den e, Liz Meri <gülüyor> Sommerstad. Merkez Parti miymiş? Merkez Parti. Evet. Ne Merkez, Mepeli. Merkez Parti e, Mepeli. Mepeli evet. Ee, Lize Hanım e, parantezinde 23 e, Haa gencecik bir politikacı Norveç'te bu konuşuluyor e, Neden çünkü cıplak bir şekilde kamera karşısına geçmiş Oktay Bey sorumu sormak istiyorum Cız cıplak mı yoksa e, Cırıl cıplak Cırıl cıplak e, pozları, Her şey görünüyor mu e, bakayım. Yani everybody is taşı mı diyor Ege. E, Yes mi no mu <gülüyor> Yasmin no. Everybody's in Yalnız biraz çarşamba gibi. <gülüyor> Hadi canım. Yani salı perşembe biliyorsunuz. <gülüyor> yani perş çarşamba gibi. Yani Anladım. tam böyle yarın açılacak ama dün kapanmış gibi böyle bir e, arada bir şey. E, bu pozlar yılın fotoğrafı ödülüne aday gösterilmiş e, Norveçliler çok... de meraklılar galiba ya çünkü herkes orada hava, meraklıdır soğuk, da hava orada. soğuk olduğu için herkes <gülüyor> kalın kalın kazaklı görüyorsun hep e, cıplak Doğru, yani boğazlı şey... kazaktan Doğru. bilmem ne zaman cıplak, art... e, cıplak. birçok insan fotoğraflarımın photoshop olduğunu sanıyor ama bu benim e, vücudum ve photoshop değil çok spor yapıyorum cıplak pozdan zevk alıyorum demiş Hangi e, hangimiz almıyoruz ki özellikle cırıl cıplak pozdan oyları patlar herhalde değil mi yani şimdi mesela çıplak poz bozdan... Bozla, yarı çıplak bozla, Oylar şey patlar tabii canım o şeyleri hazırlarsın ne derler ona broşürleri millet, onlar kapış kapış. Oyun artırırsak daha da soyunur bu diyerek şey yapabilirler mesela. Hemen tepki de gelmiş ama bir yandan. Kimden? Ee, Rebecca Hanım'dan. Bir milletvekiline de yapıştıramıyorum demiş. Liberal partili Rebecca Borç. LP'li e, yani. Ben de demiş, taş gibiyim ama hiç öyle donsuz gezmiyorum bu demiş. Soyunacağına demiş işini yapsın demiş. E soyunmak da insan işimin bir parçası yani. Demiş. O, da, demiş o da ona öyle demiş ee, Ve Norveç'te bu tartışmalar devam ediyor Her şey diyorlar mankenler manken misin sen Politikacısın işini yap Efendime söyleyeyim Tabii canım, işini Manken mankenliğini demiş. yapacak Soyuncak olan soyuncaklığını yapacak yani Soyuncak diye bir kelime olmayabilir ne denir ona Soyunma işiyle uğraşana Soyunucular Soyunucular soyunucu soyunucu işini yapacak Politikacı Hapsınlar politikacı abi, ne yapacaksın? Norveç'te de şey yok ya bir gündam şey yok, yok ya gündam. bir gündam yok, gündam yok, olay yok bir şey gündam. yok. Yok refah içindelermiş mutlularmış sosyal güvencilerimi. Olay var mı ya? Sıkıcı sıkıcı. Evet, olay dedikleri bu bir de bu, bu aslında iki defa daha olsa bütün Norveç donsuz geçse haber olmayacak yani. O yüzden kıymetini bilsinler olayın. Bir de bunu şimdi iki hafta konuşurlar. Bence hemen de soyunmasın diğer ki şeylerde. Biraz Milletekin. bir devam etsinler. Bugün evet, evet. yani. de evet. Bu gündem üzerine efendim soyunsa mıydı? Soyunurum bak soyunurum ha soyunmaz. Ama soyun, soyun ha, diyorlar. Bunun üzerinden biraz gitsin. Ondan sonra şey yaparlar yani toparlarlar. Soyunma Olay insanın, insanın doğasında var. Al Ege Kayacan'da radyocu ama gidiyor soyunuyor değil mi Egeciğim? Ben yer yani. gel, ben bedenimle barışıyorum. Herkesi de barıştırmaya çalışıyorum. Yani özellikle yazları donla gezerek evde. Bütün konu komşuya bu bedeniyle barışma e, kavramını. Herkese de cesaret veriyorum. Evet. Mükemmel bir fiziğe sahip değil. İyi bir dona sahip olmanız lazım. Bu ben. bedenini Ve e, temiz. en yakın temiz. zamanda nerede göstereceksin? Valla Oktay yani bir program daha bitti. 29 Kasım'da tatbikat sahnesinde gösterim olduğunu bir şekilde araya sokma gösterim çalıştım. Gösterimle bedenini göstereceksin. Bedenimle ve ruhumla sahnede olacağım. Ama konuyu getiremedim oraya. 29 Kasım'da tatbikat sahnesindeyim ama hmm, onu, söyleyemiyorum. Onu nasıl Söyleye getirebiliriz? Mi? O konuyu Sahne de soyunacak mısı? Sahne de zaten e, tişörtle bütün vücut hatlarımı belli eden bir tişörtle. Dar tişörtle. Zaten bir belki da, yani erotizm anlayışı biraz da öyle daha şey tabii, değil mi? herkes hayalinde canlandırır. Hayalinde Hayır, bir dakika ya. Bu adamın 29'unda e, tatbikat sahnesinde olduğunu ve biletlerin de mai satıldığı konusunu nasıl anlatacağız? Mai zaten hiç konu, söyleyemedim. Konuyu bunu bir şekilde söylememiz lazım. Reklam gibi bir de duymayacak Esas o değildi, şey saat 8.30'da mıydı? Kaçtaydı? 8 8.30 gibi kesin başlar diyorlar ama 8.leri esas may onu söylemem lazım. Onu nasıl getiremiyorum. Hadi may bileti e, söyledik. May almıyorsanız kapıdan da alma şansınız var. Tabii ki bilet kaldığı sürece iyi nasıl söyleyebiliriz? Ha. Şimdi şöyle bir şey de var. Mesela konuyu de, siz pas açsaydınız hmm. Norveç'te donsuz kadın işte Saniye çıktı falan. Yani poz verdi. Yahu yani bu da neredeyse 29 Kasım'da oldu falan gibi bir şey desem ben oradan konuya getirirdim. o da iyi bir Ya da bir İngilizce şey, yani. konuşuyor olsaydık hani böyle aramızda bazen diyaloglar İngilizce practice dediğimiz şey yapıyoruz ya. Who is this Blet? Uh, uh, who is Blet falan diyoruz. O, <gülüyor> my Blet. My Blet diyorsa a konuyu da My bilete getirmişken. Evet, mesela everybody is dediğinde who is nişantışı? My Blet diyebilirim ben orada. Ve oradan konu akar giderdi. Evet, oradan da tatbikata geçmek zor. Bence Hı -hı. bunu şöyle yapalım Ege. Çünkü tatbikat sahnesinde değil miydi? Tatbikat sahnesinde. Bunu yarın bence güzel biz bir diyalog hazırlayalım. Bir editorial. İngilizce mi? E, İngilizce. E, hem bence hem İngilizce, İngilizce olsun hem Türkçe olsun. Hem aynı anda yani Türkçe <gülüyor> ve İngilizce. Buzz. O zaman böyle bir sıkıcı bir diyalog da değil. Bir fıkra gibi bir şey olsa. Nasi diğerine o... bilettense En sonunda. O da çok belli olur bir şey söyleyeyim mi? Yani onun o da yani, yani, yani kör reklam. kör parmağım gözüne yani o satıldığı yani. çok da belli olmasın yani <gülüyor> bence. Yani hani onu söyleyelim de tabii şimdi alan var Ve almayan var. Şeyi de var sabit fiyat garantisini onu nasıl ekleyeceğiz? Acaba öyle mi duyursak yani? Sabit fiyat garantisiyle tüketiciye güven veren bir şey stoklarla sınırlı. Şey gibi yani anladın mı? O, bal hmm. reklamı gibi anladın mı? Yani şu, anda dakika... şu anda iyi 15 dakika içinde arayanlara gibi yani tamam, bunun İngilizcesini de, İngilizcesini de yaparız. İngilizcesini de yaparız. İngilizce hem İngilizce hem Türkçe. Yani My bilet sakin durur. Var senin kafanda çok netleşti de benim yani çok takdir edersen ki senin kafandaki kadar netil. Yani 29'unda olduğunu söyleyebilecek miyiz bu stoklarla vurgu yaparken? Tabii, 29 Kasım'da olduğunu. Sadece ve sadece 29 Kasım için geçerli diye bir şey. Ege bilmiyorum. Biraz da sen yorum yap. Yani hep ben, ben şimdi şey ben yapıyorum. ne yorum yapacağımı şaşırdım çünkü. Ee... Hani hem doğru bilgi vermek istiyorum hem de keyifli bir şekilde vermeye çalışıyorum İnsanları yani. İnsanları bunu dikte etmek değil de insanlar kendileri yani zorla almasınlar evet. da kendi hür iradeleriyle Tabii hür, ki, bağımsız yani. hiçbir yani. demokratik, yoktur. Hür, bağımsız, demokratik iradeleriyle gitsinler, bay bilet yani, alsınlar. gösteri çok güzel ama e, internetten alınacak. Ben şimdi internete kefil olamam. Olamam yani. İnternet türlü türlü adam var. Ne Roger Federer, <gülüyor> ne affedersin e, Facebook. De, ne Facebook Normal ne bilgis. Hiçbir e, alabilirler. O oraya ben kefil olabilirim. Ama internetin tamamında neler neler ne oluyor ne ne? Hepsine de ben nasıl yapayım Oktay? Nasıl Abi yapabilirim çok, onu? Çok çok haklısın. Çok haklısın. Benim e, bugün boyunca çeşitli anlaşılmayan konular konuşmuş olabiliriz. Ama en anlaşılmayanı yarın ama bir şekilde halledelim bunu. Ama bu çünkü bu, bana da sıkıntı oluyor. Size de sıkıntı oluyor bana oldukça. Ha, o da bunu. bir de Roger Federer beni biraz huzursuz etti. Yani yani e, şey var ya işte. Hani böyle yapacaksak hiç duyululmuyor. Yani Yarın duyulmaya başlayınca şimdi bak 2 dakikada Roger Federer çıktı. Yarın kim bilir neler çıkacak bu internet ortamı gibi. Ben onun Bilgeç, tamam. Yani Facebook tamam bir şekilde internetle bağlantıları var. Yani <gülüyor> onlar bir şekilde oturuyor ama Roger Federer Five şöyle kafada oldu oldu oldu. o esnada yani. bir isim gelmedi aklıma. İşte, evet. Bir anda Reuters O yüzden hazırlıklı olmak dediğimiz orada önemli. Abi o zaman çalışalım, gereken çalışalım, neyse yapalım. Geliyorum. Yarın sabah buluşacağız sevgili dinleyiciler. Der ki bugün çok çalışacağız. Veda şarkımız New Radicals. You Get what You get radyomuzda. <gülüyor> Pasta, mozzarella, salsa e passione. Allora, Pepperjam. Gerçek İtalyan pizzası Pepperjam gurme pizzada yenir. Pepperjam gurme pizza Taurus alışveriş merkezinde. Buon Bu appetito a tutti. tutti. Mua.